بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 O kişiyi İslam diniyle hidayete erdirmesidir. Sahabenin dediği gibi bizler Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan önce imanı öğrendik. Sonra da Kur'an ile imanımızı ziyadeleştirdik, imanımızı güçlendirdik, imanımızı artırdık diyor sahabe. Allah onlardan razı olsun. Biz de bu şekilde Öncelikle imanın kalplere yerleşebilmesi için iman derslerine başladık. Hmm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi bedende diyor bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa, salih olursa ne yapar? Bütün vücut salih olur, bütün vücut iyi olur. Yine bedende bir et parçası vardır ki eğer o ifsad olursa, kötü olursa bütün beden kötü olur. Çünkü neden? Beden kalbe bağlıdır. İşte o et parçası kalptir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bizler ne yapacağız? Yatırımı kalbe yapacağız. Ve imanın yeri de neresidir? Hiç şüphesiz kalptir. Eğer kalbimizi ıslah edebilirsek Bedenimizin diğer azaları, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz ne olacak? O kalbe tabi olacak ve o ıslah olmuş kalbe bağlı olan dil ancak ancak hakkı söyleyecek. Yalan söylemeyecek, batılı söylemeyecek. O göz ancak ve ancak ne yapacak? Hakkı görecek, hakka bakacak, batılı harama bakmayacak. Veya hakkı okuyacak, batılı okumaya. Yine o ıslah olmuş kalbe bağlı olan kulak ancak ve ancak hakkı duyacak, hakkı işitecek, hakka tabi olacak. El o şekilde, ayak yine o şekilde. Öyleyse bizlere, bizlerin imana olan ihtiyacı hiç şüphesiz bir bedenin yemeğe içmeye ihtiyacından çok daha nedir? fazladır Nitekim bir bedenin ayakta durabilmesi için nasıl ki yemeğe içmeye ihtiyacı varsa bir kalbin diri olabilmesi için de ne nedir? İmana hiç şüphesiz ihtiyacı vardır. Kitabımızın başında Allah Resulü Selam iman yetmiş küsur şubedir buyurdu. En üstünü la ilahe illallah sözü. ...en aşağısı insanlara... ...yolda eziyet veren şeyleri... ...gidermektir buyurmuştu Allah Resulü Selam. Hayata imandan... ...bir şubedir. Evet. Derslerimize... ...bu şekilde devam ettik. Allah razı olsun. Sizler de... ...sabır gösterdiniz, dinlediniz. İnşallah o... ...imanın ki şu anda... ...67. şubesini... ...inşallah anlatmaya... ...çalışacağız o imanı ta kalbinin derinliklerine kadar içen ve onlarla amel etmeye çalışan kullarından eylesin kardeşlerim. İlim gerçekten büyük bir nimet kardeşlerim. Ama bu güzelliğe rağmen bir yerde insan için musibet de olabilir. Doğru mu? Bizler ilmi birileriyle münakaşa etmek için Birilerinin kafasını kılmak için öğrenmiyoruz kardeşlerim. Tek bir gayemiz, tek bir amacımız var. Nedir? Yaşamak. Öğrendiğimiz ilmi amele dökebilmek. Yani amaç burada çok şey bilmek değil. Yani daha önce dediğimiz gibi insanlar daha önce tek de bir tane hadis öğrenmek için altı ay boyunca yol gidiyordu. Öğreneceği bir tek hadis. Bakın biz baştan beri derslerimizde, her dersimizde onlarca rivayet zikrediyoruz. Ve hepsi de sahih rivayetler. İçerisinde hiçbir batılın, hiçbir şirkün, küfürün, uçuran, kaçıran cinsten olmayan tamamen inşallah Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın direkt ağzından çıkan sözler. Ve dikkat ettiyseniz derslerimizde de Allah'ın kitabı ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sözlerinden başka bir şey zikretmemeye çalıştık. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın metodu bu. Biz de sözlerimizde tıpkı o konuda Allah Resulü Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kitabında neyi zikretmişse, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi neyi söylemişse ne yapmak sadece ve sadece onu zikretmek. Bize düşen ne? Kalp onu anlayacak. Ağız da ne yapacak? Onları yaşayacak. Yani, bazen inanın, yüzlerce, binlerce hadis bilmektense, 3-5 tane hadis bilir ama onu yaşamak nedir? İnsan için belki de daha hayırlıdır. Yani, bazen insan konuşurken, bunu da biliyorum, bunu da biliyorum diyerek, laf ebedi yapmak değildir kardeşlerim. Önemli olan ne yapmak? O hadisi yaşayabilmek. Mesela, Allah Resulü sələm, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ فَالْيَقُلْ خَيْرًا Evliya smut. Kim Allah'a ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. İnanın bir insan bu bir hadisle dahi amel etse inşallah kurtuluşa erenlerden olur kardeşler. Yüzlerce hadis bilmektir. Gelin bir tanesini amel edin. Min husn-i islam-i mar'i telkuhu məl ya'ni İnsanın diyor kendisini ilgilendirmeyen şeyi burnunu sokmaması İslam'ının güzelliğindendir. Bakın kaç kelime ama insan amel ettiği zaman kendisini kurtarabilecek rivayet bunlar. Cennete girdirebilecek rivayet bunlar. Ama bizler o kadar çok rivayet biliyoruz ki sanki bunları amel etmek yerine yani birileriyle böyle e, boynuz tokuşturmak mı denir? Belki de bunu yapmak için yapıyoruz. İlim bunun için öğrenilmez kardeşler Sahabe hayatındayken nasıl cenneti kazandı? Yani bakıyoruz. Bu Bekir radıyallahu anhudan gelen hadislerin sayısı. Hz Ömer radıyallahu anhudan rivayet edilen hadislerin sayısı belli. Ama insanlar ne yapmışlar? Bildikleri o az şeylerle bile amel edip Allah azze ve celle onları cennetle müjdelemiş. Herhalde bizimle sahabe arasındaki mesele burada kardeşlerim. Bizler Bugün o kadar çok hadis, o kadar çok rivayet biliyoruz ki ama ne yok bizde? Maalesef amel yok kardeşler. Yaşamıyoruz, dinimizi yaşamıyoruz. Ama o zaman sahabe bir tane hadis ezberliyor ve Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Ben diyor her Müslümana nasihat etmek üzere Allah Resulü Aleyhisselam'a beyat ettim diyor. Ve adam hayatı boyunca Allah Resulü Aleyhisselam'a beyat ettiği şey üzere yaşıyor. Onu hayatına geçiriyor. Bütün insanlar İslam'ını gizlerken Ebu geliyor herkesin içerisinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Oradaki Müslümanlar İslam'ını gizlerken geliyor müşrikler onu ölesiye dövüyorlar. Hatta öldü diye bırakıyorlar. Sonra iyileşiyor tekrar geliyor. Gene La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Şehadeti söylüyor müşriklerin içerisinde. Ve yine gelip yine dövüyorlar. İnsanlarda o zaman hakiki bir Allah korkusu vardı. Bir şeyi öğrendikleri zaman onlar için neydi? Bir hayat yaşamıydı bu. Öyleyse buradan maksat kardeşlerin çok şey bilmek değil. Veya çok şey bildiğini insanlara aksettirmek değil. Ben bunu da biliyorum, bunu da biliyorum meselesi değil kardeşlerim. Bu din evet ilme önem verir ama aynı zamanda nedir? hayatın yaşamasına, o imanı hayata geçirmeye önem veren bir dindir bu. Bir heves kesinlikle değildir. Benim adım Müslüman. Sakalım var, şallarım var, tesettürüm var, peçem var. Değil kardeşler Evet din bazılarının dediği gibi görünüşe önem vermeyen bir din de değil. Evet dinimiz de görünüşe de önem verir. Giyisisiyle, yaşamıtısıyla. Ama eğer kalple işi bitiremiyorsak o kalbin inandığını da yaşamımıza sürdüremiyorsak Öğrendiğimiz ilmin hiç ama hiç bir faydası yok. Aksine zararı vardır kardeşlerim. Neden? Düşünün cehenneme ilk atılacak kişi kimdir biliyor musun Bir tanesi alimdir diyor. Ama nasıl alim? İlmiyle amil, amil olmamış bir alim. Halbuki alimin faziletini anlatırken nedir? Peygamberlerle, sıddıklarla beraber... Olan kişidir alim. şeyde Kıyamet günü mertebesi en yüksek olan kimsedir. Ama eğer anlattığıyla veya daha aşağı inersek, insan bildiğiyle amil olmazsa, bildiğini yaşamazsa o zaman ne oluyor? Ne yaptın onunla? Hiçbir şey. Allah ne buyuracak? O zaman atın bunu üstüce Allah korusun. O yüzden kardeşlerim, burada hakikaten imanın şubesi derken bunların hepsi imanın içerisinde olan şeyler. Eğer birini yapmazsanız nedir? O şubenin eksik olduğu yerler bunlar. Ama bu eksikler çoğaldığı zaman ne oluyor? Yani bir binayı düşünün. Bir eksik bir tuğla gidiyor. Öbürü eksik bir tuğla gidiyor. Öbürü eksik bir tuğla gidiyor. Öbürü eksik bir tuğla gidiyor. Bir tuğla gidiyor. Bakmışsınız iman binası ne yapıvermiş? İman ufak bir sar, ufak bir sarsıntı da yerin dibine çöküvermiş. vermiş Öyleyse o binayı Biz sağlam tutabilmek için o kiremitleri ne yapmayacak kas tamam olmasına dikkat edeceğiz ama oradan al, oradan al oradan al oradan al oradan al derken ufak bir sarsıntıda ufak bir zzalla depremde ne yapmıyor Allah korusun çökebiliyor ve bugün Müslümanların içerisinde bulunduğu da bu kardeşlerim İmanı biz tam manasıyla yaşayamadığımız için, bilip yaşamadığımız için o üzerine kurduğumuz temel bina taşları eksik olunca bir sarsıntıda, bir hastalıkta, bir musibette, bir sıkıntıda ne yapabiliyor? O bina çok rahatlıkla hemen çöküveriyor. Allah korusun. O yüzden kardeşlerim o binayı sağlam tutma adına öncelikle bildiğimiz şeylerle amel etmemiz çok önemli. Ahmet bin Hanber rahimahullah neredeyse e, milyon hadis veya bilmiyorum tam sayısını şu anda e, hadis bilen, çok sayıda hadis bilen birisi. soruyorlar ey imam sen bu kadar hadisi nasıl biliyorsun? Yani insan e, düşünün bir e, yanda bir şekilde onu hafızada tutması bile bir zor. Adam diyor ki rahimahullah ben diyor okuduğum her hadisle muhakkak amel etmişim Yani düşünün insan okuduğu hadisle amel etmesi onun zihinde kalpte kalması vesilesi kardeşler o yüzden bu çok önemli şeyler yani bizden hadis ehli dediğimiz zaman sen kimsin ben işte hadisle amel etmeye çalışan birisiyim ama bu sözde kalırsa amele dökmezsek yaşamazsak nedir Bunun bizim başkaları gibi başkalarından bir farkımız kalmaz. Ve imanımız da o binayı oluşturan imanda ne yapar? Böylelikle çöker gider kardeşler Allah Azze ve Celle imanı kuvvetli kullarından eylesin. Evet, imanın şubelerinin 67. şubesi kardeşlerim. Ki bundan sonra 10 şube kalıyor yaklaşık olarak. Toplamda 70 küsur şube. İmam Beyhake Rahimuhullah eee şuabül imanda bunu 77 olarak sınırlandırıyor. 70 küsür. Küsür kelimesi Arapçada bir kelimesi 3 ile 9 arasında olan bir kelime rakama küsür deniliyor kardeşlerim. Arapçası bir dun kelimesi 77 ile sınırlandırıyor. 67. şubemiz ikramul جار eee komşu ikramda bulunmakla alakalı. ...ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde... ...bu yerini almıştır kardeşlerim... ...ki Allah Azze ve Celle... ...Nisan Suresi 36. Ayet-i Kerimesinde... ...Ve bilvalideyn ihsana... ...Allah Azze ve Celle... ...ana babaya iyili... ...ve bidil kurba... ...vel yetame vel ...vel caridil kurba... ...vel caril cunubi... ...vel sahibi bil cenbi... ...Allah Azze ve Celle ana babaya iyilik etmeyi... ...yakın akrabaya, yetimlere... ...miskinlere... Yakın komşuya ve uzak komşuya ve yolculukta seferdeki arkadaşına iyilik etmeyi emreder buyurur. Allah Azze ve Celle Nisan suresi 36. ayet kelimesinde kerimesinde. Allah Resulü komşulukla alakalı diyor ki Cibril aleyhisselam bana geldi diyor. Ve komşuluk hakkıyla alakalı diyor. Bana o, çok, o kadar çok vasiyette bulundu ki, o kadar çok nasihatta bulundu ki ben zannettim ki o neredeyse komşuyu komşuya ne yapacak? Mirasçı kılacak. O kadar çok ne yaptı? Cibril bana komşulukla alakalı nasihatta bulundu. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Her kim? benden şu kelimeleri alır ve bunları öğrenir diye sordu diyor. bu Hureyre radiyallahu anhu dedi ki ben ey Allah'ın Resulü yani Allah Resulü aleyhissalatu ve bazı kelimeler öğretecek kim bunu benden alır da ezberler dedi diyor. Ben dedim diyor Ebu Hureyre radiyallahu anhu ve anlatıyor benim elimi tuttu ve beş tane şey saydı diyor. Ve buyurdu ki İttəkil mehârime Tekun ahbeden nâsi Allah'ın haramlarından sakın Dürür. Böylelikle Allah'a en güzel kul insanlar içerisinde Allah'ın en iyi kulu olmuş olursun. Haramlardan sakın. Varda bime Qasemallahu leke Tekun ahunen nâsi Ve Allah'ın senin için Takdir etmiş olduğu şeye Razı ol ki insanların En zengini olursun. Yani Allah'ın ezelden senin için takdir etmiş olan rızka ne yap? Allah Azze ve Celle ne kadar çalışırsan çalış, ancak ve ancak ezelden senin için takdir etmiş olduğu şeyden başkası ne yapmayacak? Eline geçmeyecek. İnsan mal için ne kadar hırslanırsa hırslansın, Allah Azze ve Celle'nin senin için <gülüyor> takdir etmiş olduğu şeyden başkası eline geçmeyecek. Öyleyse ne yapacaksın? Ona razı olacaksın. O yüzden mal konusunda insan ne yapacak? Kendisinden aşağısına bakacak. Ki haline şükredebilsin. Hani beterin beteri var derler ya. Ama ilim konusuna geldiğimiz zaman ne yapacak? Kendisinden her zaman üstün olana bakacak. <gülüyor> ki daha fazla ilim elde edip onunla amel edebilsin. Komşuna iyilik et ki Mümin olasın. İnsanlar için, insanları kendi nefsin için sevdiğini insanlar için sev ki Müslüman olasın. Sakın diyor gülmeyi çoğaltma. Çokça gülme çünkü çokça gülmek kalbi öldürür buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bugün maalesef bizim çokça yaptığımız şey... Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer sizler diyor benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah azze ve celle bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Ve yine diyor ki insanların en Allah katında insanların en hayırlısı kendi dostuna karşı en hayırlı olanıdır. Allah katında komşuların en hayırlısı da kendi komşusuna Hayrlı olandır buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine buyurur ki, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise, komşusuna eziyet etmesin. Allah Resulü diyor ki, وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. <gülüyor> Denildi de ki, kime ey Allah'ın Resulü? Kim iman etmiş olmaz? Kendisi diyor, komşusu onun diyor, ezasından, eziyetinden emin olmayan kimse vallahi iman etmiş olmaz buyurdu Allah Resulü. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Hureyra radiyallahu anhu Diyar ki Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Geldi. Komşusundan Şikayette bulunuyordu. Komşusunu Şikayet etti diyor. Ey Allah'ın Resulü Benim bir komşum var. Bana Sıkıntı veriyor. Bana eza veriyor. Dedi diyor. Allah Resulü buyurdu ki Aleyhissalatü vesselam Git ve sabret dedi diyor. Ben gittim adam iki kere, üç kere yine geliyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki o zaman git evine ve evinin eşyalarını yola çıkar diyor. Adam geliyor, evin eşyalarını yolun yola çıkartıyor. Evinin önündeki yola çıkartıyor. Bu sefer çıkartınca insanlar sormaya başlıyor. Ey Fınav sen evinin eşyalarını neden yola çıkardın, neden yola döktün? Bu sefer adam o komşusunun kendisine eziyetini anlatmaya başlıyor ve bu seferde insanlar o komşusuna lanet etmeye başlıyorlar. Bunun üzerine adam geliyor, komşusu ondan özür diliyor ve ondan sonra adam ne yapıyor? Eşyalarını geri içeri alıyor. Öyleyse kardeşlerim bir komşunun <gülüyor> komşu üzerindeki haklarını sayacak olursak Komşusuna sözlü veya fiili olarak eza etmemesi gerekiyor. Ona hayırda bulunup iyilikte bulunması gerekiyor. Ona ikramda, bilinen şeylerde ikramda bulunması, yine ona ihtiram etmesi, onu hayırla anması gerekiyor. Ve gücü yettiği kadar da onunla alakalı ona isabet edecek zararları ne yapması ondan def etmeye çalışması gerekir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise komşusuna ikramda bulunsun buyurmuştur aleyhissalatu vesselam evet 68. şube ikram-ı zayıf ikram etmekle alakalı evet yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duyuruyor ki her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise misafirine ikramda bulunsun. Ve yine onun ikram edilmesi nedir? Üç gün ve gecedir. Bundan sonrası için de onun için bir sadakadır buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Ve yine Misafirin ikram edilmesi üç gündür. Ondan sonrası yine sadakadır buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bukhari'de gelen bir rivayette diyor ki, biz dedik ki ey Allah'ın Resulü, sen bizleri zaman zaman bir seri içerisinde bazı yerlere gönderiyorsun. Ve o yerlerde biz, Bazı kimselere misafir olmak istediğimiz zaman onlar bizi misafir etmiyorlar. Bu konuda ne buyursun diye ne buyurulsun diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Aleyhissalam ve rahmetullah. Siz bir yere misafir olduğunuz zaman, misafir olmak istediğiniz zaman eğer onlar sizi misafir etmek isterlerse bunu onlardan kabul edin. Eğer misafir etmek istemezlerse o zaman sizin için gerekli olan misafirlik hakkını onlardan ne yapın? Zorla da olsa alın diyor Allah Aleyhisselam. Demek ki bu da gösteriyor ki demek ki bir insan bir yere misafir olmak istediğinde o kişi de eğer onu misafir etmek istemezse zorla o kimse kendisini ne yapar? Misafir ettirir. Manası çıkıyor. O iş çağırdı. Evet. 69. Şube kardeşlerim e, günah ehli olan kimselerin günahını gizlemekle alakalı. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 19. Ayet-i Kerimesinde muhakkak ki Allah iman edenler sizden içerisinde iman eden kimselerin kötülüklerinin yayılması hoşuna gitmez. Onlar için dünya ve ahirette elin bir azap vardır buyurur Allah Azze ve Celle. Allah Resulü diyor ki el muslimu ahul muslim bir müslüman bir müslüman kardeşidir ona onu tehlikeye atmaz her kim kardeşinin bir hacetini giderirse Allah da onun bir hacetini giderir her kim bir müminin dünyadayken bir sıkıntısını giderirse Allah azze ve celle de kayamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Her kim bir Müslümanın bir ayıbını, bir kusurunu, bir günahını örterse, Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını, bir kusurunu, bir günahını örter. Bir Müslüman, bir kulun hacetini giderdiği müddetçe, ona yardım ettiği müddetçe, Allah da o kimseye yardım eder. Evet, Allah Azze ve Celle bizi o kullarından eylesin kardeşlerim. Ne buyuruyor ki? Her kim bir Müslümanın dünyalık sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah azze ve celle de o Müslümanın kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim bir Müslüman için kolay olan zor olan bir şeyi kolaylaştırırsa Allah da ona hem dünyada hem de ahirette kolaylık verir diyor. Her kim dünya ve ahir e her kim bir Müslümanın bir kusurunu bir ayıbını örterse Allah onu hem dünyada hem de ahirette onun bir kusurunu, bir ayıbını örter. وَاللَّهُ ف۪ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ, كَانَ الْعَبْدُ ف۪ي عَوْنِ اَخ۪يهِ Allah bir kul, bir kimse bir kulun yardımında ona yardım ettiği müddetçe, onun yardımında bulunduğu müddetçe Allah da o kulun yardımında bulunur, o kula yardım eder buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve diyor ki, ey insanlar topluluğu, her kim eğer diliyle iman ettiğini söyler de, kalbine iman yerleşmeyen <gülüyor> kimseler, sakın diyor Müslümanları çekiştirmeyin. Onların kusurlarını araştırmayın. Her kim onların kusurlarını araştırırsa, Allah da o kimsenin kusurlarını ortaya çıkar, ortaya çıkartır. Allah diyor. Eğer bir kimsenin kusurunu çıkartırsa ne yapar? Onu kendi evinde kusurunu ortaya çıkarır buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani sizler bir kimsenin kusurunu ortaya çıkarmaya çalışırsanız Allah da sizin kusurunuzu ne yapar? Ortaya çıkartır. Bütün kirli çamaşırlarınız ortaya dökülür diyor. Allah Resulü diyor ki ben diyor miraca yükseltildiğim zaman bir topluluk gördüm bu topluluğun tırnakları bakırdan da diyor ve gördüm ki o insanlar o tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini cırmalıyorlar diyor düşünün tırnaklar ve bakırdan olandır yani kırılmayan tırnaklar onlarıyla yüzlerini ve göğüslerini ne yapıyorlardı kendileri cırmalıyorlardı bu şekilde kendilerini kendi kendilerine ne yapıyorlardı azap ediliyorlardı Ben dedim ki ey Cibril bunlar kimdir? Bunlar insanların etlerini yiyenler. Yani gıybet edenler. Ve onların şerefleri, itibarları ve namusları hakkında konuşanlardır dedi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakır madeninden yüz tırnaklar adam kendi kendilerine yüzünü ve göğsünü yürütüyor. Onlar insanların etlerini yiyenler, gıybet edenler ve insanların şerefi, onuru, itibarı ve namusu hakkında konuşanlardır dedi diyor Cibril aleyhissalatu vesselam. O yüzden Allah Resulü diyor ki en büyük vebal, en büyük haram ne yapmaktır? Bir Müslümanın hak etmediği halde namusuna gelin. Şerefine, onuruna dil uzatmaktır dedi diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, yani bir Müslümanı hakir görmek, ona karşı büyüklenmek, ona iftira etmek, ona sövmek, kötü söz söylemek nedir? Bir Müslümanın ırzı, namusu, onuru, şerefi hakkında konuşmalıdır. İnsan kendi hakkında bundan razı olmadığı gibi hiçbir zaman ne yapmamalıdır? Başkası hakkında da bundan razı olmamalıdır. Hiç kimse kendi onuru, şerefi ve namusu hakkında konuşulmasını istemediği gibi... ...başkası hakkında da ne yapmamalı? Bunları konuşmamalı. İşte bunların hepsi kardeşlerim nedir? İnsanlar arasındaki hukuku belirleyen İslam'ın güzelliklerindendir kardeşlerim. Bunları sağlayın ki nedir? Kardeşlikleriniz pekişsin, kardeşlikleriniz bozulmasın. Yani bir Müslümanın gıybetini yaptığınız zaman... İşte ahiretteki cezası budur. Bakırdan tırnaklarla kendi yüzünüzü ve göğsünüzü cırmalarsınız. Allah biz onlardan olmaktan korusun kardeşlerim. Evet. İmanın e, 70. şubesi Musibetlere karşı sabretme. Ve yine nefsin arzu ve şehvetlerine karşı sabırlı olma. Allah Azze ve ve Celle Ya eyullezine amanu sabiru ve sabiru ey iman edenler sabredin tahammül gösterin buyuruyor. Ve lenabluwennekum bişeyin min el havfi vel cuu'i ve naqsin min muhakkak ki bizler sizleri biraz korkuyla açlıkla mallardan canlardan nefislerden ürünlerden eksitmekle muhakkak sınava çekeceğiz deneyeceğiz. Öyleyse sabredenlere müjdele. Allah Azze ve Celle sabredenlerin ecellerini, mükafatlarını hesapsız olarak verecektir diyor. Her kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu azmedilmesi gereken bir şeydir diyor. Hakikaten sabır gösterme, tahammül gösterme ve Müslümanların yaptıkları şeyleri bağışlayabilme, affedebilme hakikaten yapılması gerektir yapılabilmesi çok zor bir şeydir. Ama Allah azze ve celle böylelerini her zaman müjdelemiştir. İstaeinu bis sabr ve Allah'tan namazla ve sabırla ne yapın? Yardım dileyin. İnallahü sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Bizler insanları imtihan edeceğiz. Öyle ki imtihan edeceğiz ki onlardan mücahid olanları ve sabredenleri Ne yapalım? Ortaya çıkartalım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse sabrın hakikati kardeşlerim insanın nedir? Her türlü öfkeden, dilinin şikayetinden, bedenin şikayetinden kendisini alıkoyması. Allah Resulü Aleyhisselam iman, e, tahur, temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur subhanallah velhamdülillah sözü gökle yer arasını doldurur namaz bir nurdur sadaka bir hüccettir sabır bir ışıktır Kur'an ya senin lehine ya da aleyhine bir hüccettir herkes gider kimi nefsini satar ya da ne yapar onu kurtarır yani her nefis kendisi için uğraşır. Ya onu Allah'ın taatinde harcar ya da ne yapar? Onu şeytan ve hevası için harcar. Nefis ya Allah'ın taatinde nefsini Allah'a satar ya da şeytana itaat ederek hevasına itaat ederek nefsini ne yapar? Şeytana satar. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar geldiler Ensardan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler istediler. Gariban kimseler, yoksul, miskin kimseler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ahlakı vardı. Allah Vesselam'ın bir ahlakı vardı. ...kendisinden bir şey istenildiği zaman... ...eğer yapabiliyorsa... ...gücü yetiyorsa hiçbir zaman onu ne yapmazdı... ...geri çevirmezdi gücü nisbetinde. Ensar geldi... ...Allah Resulü'nün bir şeyler istedi... ...Allah Resulü verdi. Sonra tekrar geldiler... ...yine istediler... ...Allah Selam yine verdi. Sonra yine geldiler yine istediler... ...Allah Resulü'nün yine istedi. Sonra dedi ki... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...tabii tab bu arada yanında olan şeyler bitti Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve buyurdu ki eğer benim yanımda bir hayır olsa hiçbir zaman bunu sizin için gizlemem veririm diyor her kim Allah'tan iffetli olmayı isterse Allah azze ve celle onu iffetli kılar her kim zenginleşmek isterse Allah azze ve celle onu zengin kılar her kim Allah'tan sabırlı olmayı isterse Allah ona sabır verir Hiç kimseye daha geniş, daha hayırlı bir şey verilmemiştir ki o da sabırdır diyor. Hiç kimseye sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir nimet verilmemiştir. En büyük nimet demek neymiş? İnsanın sabredebilme gücüdür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi sabreden ve şükreden kularından eylesin. Diyor ki, Aceben ni emril mu'min müminin işine şaşılır diyor çünkü onun her işi hayırdır hani halk arasında derler ya vardır bunda da bir hayır ama bu mümin için geçerlidir neden ve bu her işin hayır olması sadece ve sadece mümin için geçerlidir bu sadece müminde olur neden mümin için diyor başına güzel bir olay gelse ne yapar şükreder bunun için hayırdır başına kötü bir şey gelse bir musibet bir bela gelse ne yapar sabreder bu da onun için hayırdır o yüzden müminin her hali nedir hayırdır kardeşler mümin için şer yoktur bir musibet gelse sabreder inna lillahi ve inna ileyhi raci bir güzel bir şey gelse hemen şımarmaz ne yapar Elhamdillah der Rabbisine şükreder bu da onun için nedir hayırdır. Evet. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğindeyken hastalığı iyice arttı diyor. Acılar çekmeye başladı. Yani ölüm sekaratı. Ondan sonra tabi Fatıma radıyallahu anha ...babası için üzülmeye başlıyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki... ...ey kızım... ...bugünden sonra baban için bir sıkıntı yoktur... ...dedi diyor. Vefat ettiği zaman... ...Allah Resulü Aleyhisselam... ...Fatıma radıyallahu anha diyor ki... ...ey babacığım... ...ki Rabbin... ...senin duana icabet etti. Ey babacığım... ...senin gideceğin yer... Firdevs cennetidir. Ey babacığım ki biz senin ölümünü Cibril'e haber verdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam defnedildiği zaman Fatıma radıyallahu anha diyor ki sizler nasıl oldu da yani nasıl becerebildiniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın top üzüne o mübarek bedenine toprak ne yapabildiniz? Atabildiniz diye de ne yapıyor? Tıp serzenişte bulunuyor. Allah kendilerinden razı olsun. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam torunu hastalanıyor. Kızı haber gönderiyor ve kendi çocuğunun ölüm deşeğinde olduğunu ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gelmesini istiyor. Allah Resulü haber veriyor, gönderiyor ve diyor ki İnne lillâhi mə ahadə və lehum mə ahta Alın da veren de Allah'tır. Ve her şeyin Allah katında bir eceli vardır. Sabretsin ve bu sabrının da ecrini Allah'tan beklesin diyor. Ama kızı buna razı olmuyor ve muhakkak babasının gelmesini istiyor. Allah Resulü aleyhissaləm yanında Saad ibn-i Ubadə, ibn, Ubade, ibn Cebel, Ubey ibn-i Zeyd ibn Sabit gibi sahabenin büyüklerinden kimseler olduğu halde Allah onlardan razı olsun. Çocuğun yanına gidiyor. Çocuğu yanına aldığı, elini aldığı zaman çocuk artık tam ölüm anında. Nefesi gelip gidiyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın gözleri yaşarıyor. Sahabet şaşırıyor. Sahabe diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu gözyaşı da nedir?" Bunun üzerine Allah Resulü selam bu Allah'ın kullarının, kullarının kalplerine koyduğu rahmettir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yine Enes diyor ki Allah Resulü selam bir kabrin başında ağlayan bir kadına uğruyor. Kadın ağlamaklı, ağlıyor. Allah Resulü kadına dokunuyor. "Ey kadıncağız, ağlama, sabret." diyor. Kadın Allah Resulü selam'ı tanımıyor ve ona sert davranarak "Sen benim çektiğim şeyi nereden bileceksin?" diyerek onu tersliyor. Bu yüzden Allah Resulü hiçbir şey demiyor. Oradan ayrılıyor. Arkadan diyorlar ki o kimdi bilir misin o Allah Resulüydü dediklerinde kadın hemen koşuyor Allah Resulü'nün evine gidiyor ey Allah'ın Resulü ben seni tanıyamadım bu üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam enneme sabru indes sadmetil ula muhakkak ki sabır musibetin ilk anında gösterilendir diyor Allah Resulü yani insan musibet ilk geldiği anda ne yapmalı sabrı işte o anda gösterebiliyorsa o anda tahammül edebiliyorsa o anda musibet gelir gelmez inna lillahi ve inna ileyhi laciun biz Allah'ın kullarıyız ondan geldik ve yine ona döneceğiz diyebiliyorsa işte bunun adı sabırdır kardeşler yoksa ilk musibet anında yapacağını yapar söver sayar her türlü cahiliye adetini yapar arasından günler, geçti, günler geçer ya ne yapalım sabre sabrederiz derse Bunun adı sabır değildir kardeşlerim. Sabır, musibetin ilk anında geçen olması gereken şeydir. Ne diyor ki, hiç şüphesiz kardeşlerin göz nimeti insanın içinde bulunduğu en büyük nimetlerden bir tanesi. Bununla alakalı Allah Resulü Vesselam diyor ki, her kim iki gözü alınır da yani kör olur da buna sabrederse, Bunun karşılığında Allah ona cenneti verir diyor. Ki hadiste iki sevgilisi olarak bahsediliyor. Bi habibeteyhi. iki sevgilisi. Yani bundan kasıt nedir? İki gözü. Anlatıldığına göre Şeyh bin Bas rahimahullah kendisi biliyorsunuz ama idi. Ki küçükken köyüne uğrayan bir hastalık sebebiyle gözlerini kaybediyor. Daha sonra Hekimler bunun gözünün bir ameliyatla açılabileceğini söylüyorlar. Ama Şeyh Bin Baz Allah, Allah kendisini rahmet etsin bu hadisi getirerek sabır yolunu seçiyor ve kendisi ameliyat olmuyor ve ama olarak da bu dünyadan ayrılıyor. İnşallah bu hadise muhatap olan kullarından eylesin kardeşlerim. Yani iki gözü karşılığında cenneti kazananlardan eylesin. Amin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a bir kadın geliyor. ...kadın sağra hastası... ...belki görmüşsünüzdür... ...sağra hastalığı... ...bir anda insan kendini kaybedip... ...bayılıp ne yapabiliyor... ...düşebiliyor... ...kadın böyle bir hastalığa yakalanmış... ...Allah Resulü'ne geliyor... ...ey Allah Resulü ben sağra hastasıyım... ...Allah'a dua et de bana şifa versin... ...Allah Resulü diyor ki... ...istersen sabret sana cennet vardır... Diyor. ...kadın hemen... ...öyleyse sabredilmiyor Allah'ın Resulü... ...niye sonuçta cennet var... Ama ey Allah'ın Resulü ben bayıldığım zaman sara nöbeti geldiğinde bayıldığımda üstüm başım açılıyor. Bari Allah'a dua et de o sara nöbeti geldiğinde hastalığı gelip bayılıp düştüğümde üstüm başım açılmasın diyor. Allah Resulü de onun için dua ediyor. Hatta sahabe diyor ki biz o kadını gördük bir sara nöbeti hastalığı gelip bayıldığında sanki birisi gelmiş de üstünü örtmüş gibi olur. Hiç kimse bir tarafından ne yapamaz? Kadının üstü başı açılmazdı diyor. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Her zaman sabır yolunu seçmiştir sahabe. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü diyor ki bir Müslümana bir yorgunluk, bir hastalık, bir gam, keder, başına bir şey gelir. Hatta diyor onun ayağına bir diken batsa bile Allah diyor onun sayesinde günahlarına kefaret kılar diyor. O yüzden hani müminin başına gelen her şey hayır ya kardeşler. Hakikaten öyle. Yani bir ameliyat geçiriyorsunuz. Günahlarınıza kefaret Ayağınıza bir diken batsa bir hüzün olsa, kederlenseniz, üzümmelseniz bununla dahi Allah Azze sizin günahlarınıza ne yapıyor? kefaret kılıyor. Çünkü bir mümin için neredeyse Allah Azze ve Celle onun günahlarını ahirete bırakmayacak şekilde birçok hastalık musibet veriyor ki çünkü mükafatın büyüğü burada çekilen cezanın büyüklüğü oranında kardeşlerim. Eğer biz büyü istiyorsak cenneti istiyorsak başımıza büyük felaketler gelecek ki oraya ne yapabilelim talip olabilelim. Ki insan da nedir? imanı derecesinde imtihana tutulur. Eğer bir insanın başına birçok musibetler belalar geliyorsa zannetmeyin ki Allah'ın sevmediği kulu aksine Allah'ın sevdiği bir kulu. Allah kimi severse ona musibet verir. Bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın nasülü ben seni çok seviyorum. Hakikaten seviyor musun? Evet. O zaman diyor üzerine gelecek dalga dalga fakirliğe hazırlan diyor. O yüzden o yüzden Eğer musibet varsa, bela varsa, tabi ki Allah'ın bir imtihanıdır. İnsan ne yapar? Buna sabreder ve inşallah sabrının karşılığını da cennette misli misli alandır. Allah Resulü diyor ki, güçlü kimse güreşte herkesi yenen kimse değildir. Ama güçlü kimse öfkelendiği sırada öfkesine hakim olan kimsedir buyurur. Allah Resulü aleyhisselatu ve selam. Allah Azze ve Celle bizi dünyada başımıza gelen musibetlere karşı hakkıyla sabreden kullarından eylesin kardeşlerim. Bir gün sahabe tabi Mekke'de çok büyük işkencelere maruz kalıyorlar. Bazen artık o dereceye geliyor ki Müslümanlar sabredemeyecek konuma geliyorlar. Bir gün yine böyle bir zaman Geliyorlar "Ey Allah'ın Resulü, artık bizim için dua etmez misin? Artık Allah için, Allah'a yalvarıp dua edip bize yardım göndermesini istemez misin?" dediler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam oturmuş bir şekilde bürdesine bürülmüştü. Hemen doğruluyor ve yüzü kıpkırmızı oluyor. Sizden önce nice kimseler vardı. Sırf imanları sebebiyle Onlar dinden dönsün diye toprağa gömülürler. Yarısına, beden, göbeğine yarısına kadar ve demir testereler gelir, kafasından vücudu ikiye ayrılırdı da bu onlar yine dinlerinden döndürmezdi diyor. Ve yine insanlar demir taraklarla vücutları taramırdı da yine onları bu işkence onları dinlerinden döndürmezdi diyor. Ama sizler acele ediyorsunuz diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Musibet Bela, sıkıntı, işkence bizler için kardeşlerim. Ama her kim sabrederse ve onun da gideceği yer inşallah cennettir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere, bizleri Firdevs cennetine giren kullarından eylesin kardeşlerim. İmanı sebebiyle imtihana çekildiği zaman, imtihan edildiği zaman ki bu olacaktır, hakkıyla sabreden kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi. Seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim. Amin. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbim. Allahumme amin. Subhaneke Allahumme bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyke ve âhir du'âna en elhamdülillahi Rabbi'l âlemin.